hepimize mağfiret etsin. Allah bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi nasip etsin. Kardeşlerim bugün işlemek istediğim konu miras ilmi feraiz üzerine. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin. Kardeşlerim İslam'ın hepsinde ayrı ayrı dallarında güzellik vardır. Nasıl ki bir ibadeti aldığında fazileti varsa, işlemediğinde de muhakkak neyi vardır? Günahı vardır, cezası vardır. Nasıl ki biz İslam'ın tamamına iman ediyorsak, İslam'ın hepsini hayatımıza iman etmemizle geçireceğimizin taahhütünü ne yapıyoruz? Vermiş oluyoruz hangi dalda eksikliğimiz varsa orada muhakkak sıkıntılar gündeme ne yapacaktır? Gelecektir. Belki namaz gözümüzün önünde günde beş sefer görünen bir mesele gibi gözükse de en çok ihtilaf edilen, en çok çeşitlilik olan meselelerden bir tanesi. Kur'an'da iman meselesi tevhidden sonra en fazla anlatılan mesele olmasına rağmen en çok ihtilaf edilen meselelerden nedir? Bir tanesi. Ferahizde, miras ilmi de belki namaz gibi çok sık gündeme gelmiyor ama doğan bir insan belli bir mühlet geçtikten sonra dünyada ömrü bittikten sonra ne yapıyor? Muhakkak ölüyor ve yerine arkasına muhakkak bir iyi de olsa, kötü de olsa az da olsa, çok da olsa ne yapıyor? Bir mal bırakıyor. Bunun paylaşımı vardır. Hatta halk arasında ne derler? Ölüm hak, miras helal derler. Hatta hemen böyle ölü daha mezara konmadan miras taksimi yapanları da ayıplarlı. Halbuki İslam'da ayıplanmaz. Ölü kabrine gitti mi miras da hemen ne yapılır? Halledilir. Biraz sonra gelecek mesele, miras hukukunda ne vardır? Mal üç'e bölünür. Hemen cenaze teçhiz edilir mirastan sonra Allah'ın hakkı olan zekat borcu varsa nezir borcu varsa bu ödenir ondan sonra kalan miras taksim edilir. Yani miras hemen ne yapılır? görülür Hemen o an halledilir. Ama maalesef yaşadığımız toplumda miras hukuku çok ne yapıyor? Cılız kalıyor. Mesela yaşadığımız toplumda İslam hakim olmayınca e bu tabi ki Miras hukukuna da ne yapıyor? Yansıyor. İnsan ne kadar iman ettim diyorsa Allah onu ne yapıyor? Bir şekilde imtihan ediyor. İman ettin mi? Etmedin. Şimdi bu toplum kadınla erkeğe nasıl bakıyor? Fifti fifti değil mi? İslam nasıl bakıyor? Kadın hiçbir zaman erkekten eşit değildir. Mirasta da eşit değildir yarısıdır, üçte biridir, altıda biridir veya dörtte biridir, sekizde biridir. Yerine göre ne yapıyor? Gidiyor. Ama hiçbir zaman yer yerya nedir? Değildir. Ama şu toplumda ben de Müslümanım diyerek bir baba veya bir ata öldüğünde miras paylaşımında Müslümanım diyen kadınlar İslam hukukuna göre mi yapıyor? Yoksa yaşadığı yere mi yapıyor? Hangisine göre? Yani nasıl ki İslam'ın hükümleri Öğreniliyorsa namaz, abdest, oruç gibi miras hukuku da böyle bilinmesi gereken esaslardan. Ha aklınızda tutamayabilirsiniz ama öğrenme en azından meselelerin farkına varmak zorundasınız. Kardeşlerim miras hukukuyla alakalı öğreneceğiniz, başınıza böyle bir şey geldiğinde ki gelecek her Müslümanın başına gelecek, gideceğiniz üç tane ayet Bunları önce sohbetin başında deyip kafanıza bu ayetleri yazın. Nisa 11, Nisa 12 ve Nisa 176. Bu üç ayet dışında Ferayiz'de gideceğiniz bir ayet yok kardeşler. Bunun dışındakiler ya faziletini anlatıyor, ya bunu tutmadığınızda bunun cezasını anlatıyor. Ama sizin hukukunuzu, bakın şurada anlatılan işte eee 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 3, 2 bölü 3, 1 bölü 6 yani 6 hissi olan ferahizin hepsi, şu hükümlerin hepsi, işte dede varken mirasçı baba olamaz, dede varken babaanne mirasçı olur, işte ölen karı koca ve babaannesinden biri bıraktığı zaman, 1 bölü 6 alıp bunların hepsi ayette sabit, hadis de buna hiçbir şey ne yapmıyor? Eklemiyor. Ayet ve hadis aynı muhtevazı. Yani öğreneceğiniz kaç ayet varmış? Üç. üç. Üçü de nerede geçiyormuş? Nisa suresinde 11, 12 ve 176. Hadislerde ne gelecek? Hadislerde ise mesela mirası hak ettiği halde yani miras düşüyor ama alamıyor. Alamama sebepleri nelerdir? Mesela üç kardeşiz, babamız ölmüş. Ben Allah muhafaza birini öldürdüm. Bu köle, bu da diğeri işti. Üçümüz de mirastan neyiz? <gülüyor> Meniz, yer hamkeli. Bunlar vardır hadiste. Yani dikkat edilmesi gereken meseleler bunlardır. Kur'an ve Sünnet bu şekilde birbirini ne yapar tamamlar. Evet. Şimdi tanımlara şöyle bir girelim. Her meselede olduğu gibi teknik terimler vardır. Mesela e, oruç diyoruz. Neden oruç diyoruz? Allah'ı öğretiyor. Yani öğrenmemiz gereken bir kelimedir. E, savun kelimesi veyahut siyam kelimesi veyahut namazda nedir? Salat kelimesi gibi. Bunun da adı nedir? Ferahizdir. Yani miras hukukunun adı İslam hukukunda ferahizdir. Ferahiz de farizanın çoğuludur. Fariz ise takdir anlamına gelen farzdan alınmıştır. Allah subhanahu ve teala size farz yani takdir ettiği şeyin yarısı diyor. Bakara 237'de şeriatta ise ferais sana varislere takdir ve dedi pay. Yani İslam'ın sana şeran takdim ettiği babadan düşen miras manasına gelir. İslam'da da buna ilmi ya da miras ilmi denir. Bu baplar böyle gelir. İslam'dan önce cahiliye Araplarında kadın kesinlikle mirasçı olamazdı kardeşler. Hiçbir kadının hakkı yoktu. Kadın o kadar horlanırdı ki yani e, kocası öldüğünde çoğu topluluklara bakın kadını da kocasıyla birlikte diri diri ne yaparlardı? Gömerlerdi. Veyahut kadın hayızda olduğunda sofraya ne yapmazlardı? oturtmazlardı. Veyahut kadının işte kocası boşadığında bir sene boyunca kötü elbiseler giydirir. Yani kadına her türlü horlama neydi? Vardı. İslam ne yaptı? Kadını mal hakkıda ne yapmıştır? Tanımıştır. İslam'dan önce yoktu. Ne kadınlara ne de çocuklara. Sadece erkek miras alırdı. Kürtler kim alır? Evet. kadına miras edemezsin. Evet, Kadınlar <gülüyor> kendileri vazgeçer. He <yani>. evet, mecbur. <gülüyor> Bu da, Hayır, da. Mecburen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşlerim ayeti kerimeyi okuyorum. İnşallah aklınızda kalır. Kalmazsa en azından ayetin numarası kalsın. Rabbimiz Fahanehu ve Teala Nisa 11 okuyorum önce. Bakın ne diyor. Allah çocuklarınız hakkında erkeğe iki dişinin hissesi kadar emreder. Eğer kadınlar ikinin ise ölünün geride bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer bir ise yarısı onundur. Ölenin çocuğu yoksa geriye bıraktığından ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu olmadığı için ana babasına varis oluyorsa yani nine ve dede ona da ne vardır? Kar, e, anasına üçte bir. Kardeşleri varsa altıda bir ananındır. Bu ölenin ettiği vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalardan ve oğullardan fayda bakımından hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz. Bunlar Allah'ın tespit ettiği haklardır. Şüphesiz Allah bilendir, hakimdir. Evet, Nisa 11. Nuzul sebebine baktığımızda ise kardeşlerim, esbabın nuzuluna Allah kendisinden razı olsun. Cabir'den gelen rivayette o nuzul sebebi hakkında şunları bildirmiştir. Said bin Rebi'nin hanımı ki ve vesselâm'a Said'den olan iki kızını getiriyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bu ikisi Said bin Rebi'nin kızlarıdır. Oysa Uhud'da şehit düştü. Ey Allah'ın Resulü bu ikisi Amcaları, bu ikisinin mallarını amcaları alıp onlara hiçbir şey bırakmadı. Yani çocuklar küçük olduğu için. Bunlar malları almadan evlenemezler. Yani malı olmayan bir kızı kimse ne yapmaz? Almaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu dinleyince bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayetleri ne yapmıştır? İndirmiştir ve hükmü ne yapmıştır? bildirmiş. Ve iki kızına malının üçte ikisini annelerine ise malın sekizde birini vermiş, kalanı ise senindir demiştir. Evet, ferahiz ilminin faziletine bakacak olursak, İbn-i Mesud'dan gelen rivayette kardeşlerim, Allah kendisinden razı olsun, Kur'an'ı öğrenin ve insanlara öğretin, feraizi öğrenin ve onu insanlara öğretin. Çünkü ben öleceğim ve ilim kaldırılacak. Ferahis hisselerinin ve meselelerin birbirine karışması ve bunu bildirecek kimsenin kalmaması yakındır." diyor. Maalesef Zeyd vefat ettiğinde, Allah ona rahmet etsin ahirette birlikte bizleri haşreylesin. eylesin. Zeyd vefat ettiğinde sahabeler Eyvah! ilmin yarısı gitti demişlerdir. Çünkü sahabe arasında kim ölürse onun feraiz ilmini Zeyd taksim ederdi. Herkes ona güvenirdi. O dört dört konu yapar, çıkar. O vefat edince sahabeler baya bir müşkül duruma düşmüşlerdir. Müşkül duruma neden düşmüştür? Bilmediklerinden mi? Ama yani insan ne kadar da bir meseleyi bilse, burada bir ehil varsa ona ne yapar? Güvenir. Nasıl olsa bu, bu meselenin ehli der. O da gidince İş ne yapar? Başa düşer. Hükümler zaten bellidir. Onları uygulamaya kalır. Ama öyle insanlar vardır ki Allah'ın sayılarını kıyamete kadar çoğaltsın. İslam'ın naslarını uygulamada onları hiç hisleri galebe ne yapmaz? Çalmaz. Öyle insanlar oldu da adaletten ne yapar? Meseleler devam eder. Ama bazen olur ki insanlar e, terekelerde sıkıntılar ne yapabilir? Hisleri galebe çalabilir. Dünyalık e, daha ağır basabilir. Bu da birçok sıkıntıyı da beraberinde ne yapar? Getirir. Aynen hocanın kargayla ineği avladığı gibi mandayı altından daha sonra bir şeyler çıkabilir yani. Evet. Kardeşlerim e, miras hukukunda bilmemiz gereken bir şey daha vardır kelime. O da nedir? Tereke. Tereke nedir? Evet. Kişinin, ölen kişinin bıraktığı mirasa mala tereke denir. Bu sıkça, yani sıkça değil, miras hukukunda bilmeniz gereken kelimedir. Tereke neymiş? Ölenin bıraktığı mal. Bunu anladınız mı? Evet. Terekeye bağlı olan mallar dörttür. Bunların tümü bir derece değildir. Birinci hak, ölenin terekesinden önce onun tekfin ve teçhizini yapılır. İkinci hak, borç ödenir, zekat ve Nezri önceliktedir. Üçüncü hak borçları ödenir, yani zekattan sonra üçüncü hak buna girer. Dördüncüde de artık maldan ne kaldıysa o da mirasçılara ne yapılır, kaldıysa dağıtılır. Ha bunu üçe de indirebilirsiniz. Ben burada dörde ayırmamın sebebi zekat öne çıksın nezir öne çıksın. Çünkü insan anasının babasının nezini ne yapar? Bilir. Yani evin arkadır Sen bilmezsen hanımın bilir. Hanımın bilmezse birisi muhakkak ne yapar? Hatırlatır. Zekatı da verip vermediğini sen ne yaparsın? Bilirsin. Bu mal karşılıyorsa bunlar verilir. Ondan sonra miras taksim edilir. Yok. Ben tamamen mirası taksim edeyim dersen o zaman o orada azap çekerken sen ne yaparsın? Onun malıyla sefa Süremezsin. Kardeşlerim mirasında rükünleri vardır. Üç şey bulunur: varis, nuris, mevur. Bu kelimeleri hiç duydunuz mu? Buraya yazmış olmam lazım. Varis, miras sebeplerinden biriyle ölüye bağlanan, yani ister ne sebep, ister vasiyetler bağlanan kişiye ne denir? Varis. Bu kelimeleri bilmeniz gerekiyor. Moris ölen mal bırakan, mevrusta tereke ve mirasa denir. Hem tereke hem de miras. Yani mal dışında da bazı şeyler vardır. O da ona denir. Bu kelimelerde İslami terimlerdir, İslamî terimlerdir. Bunları bilmeniz gerekiyor kardeşler. Evet, mirasçı olabilmek için sebepler vardır. Birinci sebep Allah Azze ve Celle Enfal Suresinin 75. ayetinde diyor ki ulul erham yani akrabalık yönünden yakını olanlar Allah'ın kitabında birbirinin nesidir? Verileridir, varisleridir. Birincisi bu. İkincisi vela nesep parçası gibi bir parçadır demiştir ve sellem. Üçüncüsü ise size bırakılanların karılarınızın bıraktığı terekenin yarısı size vardır. Nisa 12'de. Yani hem kandan miras olabiliyorsun, bir de eşte, Yani nikahtan miras sahibi ne yapabiliyorsun? Olabiliyorsun. Ya da vasiyet yoluyla. Anladınız mı? Handan vasiyetle bir de nikahtan miras ne yapıyor? Düşebiliyor. Evet. Mirasın şartları ise şudur kardeşlerim miras bırakanın gerçekten veya kadının öldüğüne hükmettiği ve bu hükmün onu gerçekten ölmüş kimse gibi yaptığı kayıp kişi gibi hükmen ya da bir şahsın hamile bir kadına vurması sonucu ceninin ölü olarak düşmesi gibi takdiren ölü olması şarttır. İkincisi miras bırakanın ölümünün ardından mirasçılarının diri olması gerekir. Üçüncüsü ise mirasa mani olan engellerden birinin bulunmaması gerekir. Bunu anladık mı? Miras bırakan ölü olacak ya da hükmen ölü. Hükmen ölünün şartlarına gelince kardeşlerim burada bir ayet bir hadis yok. Sadece e, Ömer Efendimiz'in zamanındaki Allah onlardan razı olsun bu da bizim için bir delildir. Kendisine kayıp kişinin bulunmayan yiten bir kişinin hükmü sorulduğunda ve eğer altı yıl geçmişse aradan artık o dönse de kayıp yani öldü hükmündedir diye hüküm verilmiştir. İslam hukuku da ne yapmıştır? Bunu almıştır. Böyle bir kayıp kişide kadının verdiği hüküm neyse ona ne yapılır? Uyulur. Hakim iştahat eder, isabet ederse iki, hata ederse nedir? Bir ecir alır. Ama insan çıkıp gelirse olduğunda ispatlarsa Artık ona göre o zaman kadın neyse onun uygular çünkü kayıpsa mesela e, bir erkek kadınsız ne kadar kalır? Dört ay. Ömer e, komutanla ne yapıyor? Askeri dört aydan fazla savaş alanında ne yapma? Bekletme, geriye gönderiyor. Onun için İslam'da bazı hükümler vardır. Kayıbın hükmünü de bu şekilde almıştır. Yine en doğrusunu. Allah bilir kardeşlerim. İkincisi ise e, buradaki ki anlatılan da geldiği gibi e, mirasçı ne olacak diri olacak. Diri değilse o da hak sahibi değildir. Mirasa engeli bulunan kimse mirasçı olsa bile mirasını yapamaz alamaz. Hadis şerifte ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafir birisi Müslüman birine ne yapamaz mirası varis olamaz. olamaz ne olamazmış? Kardeş bile olsalar, yani aynı karındaşlar, aynı kandan geliyorlar ama biri Müslüman biri kafir. Kafir Müslümana, Müslüman kafire mirasçı ne yapamıyor? Olamıyor. Evet, bizim şeyimiz bu. Fakat bazı alimler, Allah kendisine rahmet etsin, Hazreti Osman, kafir Müslümana mirasçı olamaz ama Müslüman kafire mirasçı olur diye hükmetmiştir. Bazı alimler bu görüşü almıştır. Ben Allah Resulü'nün ve Vesselam'ın sözünde kalmayı uygun buluyorum. Artık gereken kim ne yaparsa onu yapsın. Allah Resulü kafire Müslüman Müslüman kafire kafirde Müslümana mirasçı ne yapamaz? Olamaz demiştir. Ama Allah kendisine rahmet etsin. Osman Efendimiz böyle bir hükümde ne yapmıştır? Bulunmuştur. Evet. Bizi bağlayıcı olan Allah Resulü'dür. Ee, mirasa mani olan engellerden birisi nedir? Kölelik. Köle olan da birine ne yapamıyor? Mirasçı olamıyor. Biri de nedir kardeşlerim? <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bir sözünde diyor ki katile mirastan pay nedir? Yoktur. Allah muhafaza bir Müslüman bir Müslümanı hasten öldürmüşse o mirasçı olduğu halde mirastan hiçbir şey ne yapamaz? Alamaz. Onun payı ne yapar? Otomatikmen düşer. Bunu anladık mı? Miraslaki hukuk mu? Bakın. Köle hastan adam öldürecek veya ayrı dinden olacak. Bunlar mirası almakta mirasçı olduğu halde almaya ne bir? Manidir. Mirasçıdır ama dinimiz buna ne yapmıştır? Mani kılmıştır. Anladık hükümlerine Hükümler ne? Ya net değil aslında da net de ben sizi en aşağıya indiriyorum. Yani şu aklınızda kalmanız gereken tabloları çıkarmaya çalıştım. Yoksa hakikaten şunlar var, şunlar şunlar bir sürü meseleler geliyor. Hatta vatan farklılığı diye bir madde koymuş İslam alimleri. Şimdi ben Konya'dayım. İsa Cezayir'de. E kardeşiz. Vatan da farklı olsak veya babamız bir, anamız ayrı. Misal. Veya yaşar başka yerde olsun. Mümkün adam savaşa gider. E şimdi vatanın farklı olduğu mirasa mani mi? Ne ayette, ne hadiste nedir? Mani değil. İslam alimleri işte vatan farklılığını getirmiş. Niye getirmiş? Oraya nasıl gidecek? Nasıl bölüşecek? Nasıl alacak gibi birçok şeylere girip dördüncü engeli de oraya sokmaya çalışmışlar. Ama biz selefin neyine muhatabız? He? Arası. Fehmine mi? Menhecine. Biz selefin menhecine muhatabız. Fehmine değil. Fehim nedir? Görüştür. Eğer görüşe tabi olursak o zaman birçok mesele ne yapacak? Önümüze şöyle yığılacak ve biz bunlardan çıkamaz hale geleceğiz. Ama Allah, Allah Azze ve Celle ne diyor? İhtilaf mı ettiniz? Nereye gidin? İki tane şey var. Biri Kur'an, biri sünnet. Bu sizin hakkınızda nedir? Daha hayırlıdır. Bunun dışına gittiğimizde fehme, bakın dışlamıyoruz. Alimlere burada dışlama var mı? Yok. Ama burada zan ifade etmeden iki tane ne yapıyoruz? Kaynağa gidiyoruz. Bunun dışına çıkarsak, meseleyi ne yapamayız? Halledemeyiz. Aynen şu vatan meselesini bunun için size örnek verdim. Hangi bizim taraftaki kitabı okursanız okun, dördüncü meselede vatan farkını görürsünüz. Ya bu ne diye uğraşırsınız çıkamazsın işin içine. Işte. Fehimdir. Fehim yani görüş, görüş. görüş. Mesela demin Osman Efendimiz'in Allah kendisine rahmet etsin dedim bir şey ee, Sözünü kasten naklettim. Ee, bu birçok insanın mesela mal hoşuna gidiyor. Tamam kafir Müslümana varisçi olamıyor da Müslüman kafir bir kardeşine ne yapıyor? Fetbayı gördü mü hoşuna gidiyor. Ama orada bir dur. Tamam Allah Osman'a rahmet etsin. Allah Resulü'nden bu söz gelmemiş. Orada bir dur. Bir kendini ne yap? Bir gözden bir geçir. O zaman kazanan kim olur? Hesabı malı en az olan daha çabuk olur. Mesela e, kıyametten alakalı meseleleri anlatırken zikretmişimdir. Melekler fakir olan insanları durduruyor. Durun bakalım diyor. Siz nasıl hesapsız gidiyorsunuz? Fakirler duruyor. Siz, sen beni niye durdurdun? Melek diyor ki size hesaba girmeden nasıl geçtiniz? Bakın onlar iki şey söylüyor. Nedir o? Bizim diyor yarına çıkacak bir malımız yoktu ki sonra iki kişinin diyor sorumluluğunu da dünyada hiç almadık sen bizi ne diye durduruyorsun melekler geçin geçin o demek ki müşkülatlar hem malda hem de sorumlulukta başlıyormuş çünkü kimseyi ne yapamıyorsun razı edemiyorsun birinin memnun olduğundan öbürü somurtabiliyor öbürünün hoşuna gittiği bir yerden birisi debreşebiliyor onun için Allah hepimize hayır versin, doyan bir nefis versin kardeşlerim. Evet. ashabul ferayiz. ferais. Bu kelimeyi de öğrenin kardeşlerim. Ashabul ferayiz, ferais, miras ilminde kullanılan ıstalahi bir kelimedir. Bunun da manası muhayyen altı hissesi bulunana denir. Evet. Bu hisseler İslam'da e, ferais ilminde hisse şu şekildedir kardeşim. 1/2 1 bölü 2 1 bölü 2 kimindi? yarım hissi erkeğe karşı kızındı 1 bölü 4, 1 bölü 8 1 bölü 3, 2 bölü 3 ve 1 bölü 6 diye bu oran vardır buna ashabun ferahiz deniyor buna 12 çeşittir bu da kısımdır. 4'ü erkeğin 8'i de nedir? dişidir yani dört tanesi bu mirastan erkek sekizi nedir? dişidir ders adapte olabildiniz mi? yani anlatabiliyor muyum? yani belki hep ezber üzerine gidiyor, öğrenme üzerine gidiyor ama bana anlatma düşer size de dinleme ve daha sonra kontrol etme kardeşler eğer notlar isterseniz fotokopide çektirebilirsiniz ee, erkek baba Dede ve dedenin üstü, dedenin babası, annenin erkek kardeşi ve kocadır. Dört tane. Kimmiş? Baba, dede, dedenin babası veyahut erkek kardeşi veyahut kocadır. Erkek bu. Kadınsa kandan kız kardeş, ana baba bir kız kardeş, babadan olan kız kardeş, yani ana ayrı olsa da baba bir olacak, ana değil Baba. Babadan bir kız kardeş. Ananın kızları, oğulun kızları, ana ve nene daha yukarısı. Nenenin annesi. Burada özellikle hadiste kardeşlerim <gülüyor> sahih nene diyor. Yani öz nene. Övey nene değil. Bakın mirasta. Olur ya hani övey olur. Övey değil. Burada sahih nene. Senin ananın anası. O olacak. Yani ananın övey anası Değil. Ananın öz anası olacak. Dede de senin babanın babası. Övey baba değil. Buradaki özellikten zikredilen <gülüyor> hisseler bunlar kardeşlerim. Şimdi gelelim şöyle kafanızı hafif toparlayıp kulak vermeye çalışın. Babanın durumuna girelim. Ayette diyor ki Nisa 11'de Allah subhanahu ve teala bir çocuğu varsa gelip de bıraktığından anne ve babadan her biri için bir ya çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise bu durumda anne ve babası için üçte bir. Bir çocuğu varsa altıda bir ee, eğer çocuğu olmayıp ana baba ona mirasçı ise üçte bir. Yani birinde bir 6 altı gündeme giriyor öbüründe bir bölü üç gündeme giriyor. Nisa 11'de geldiği gibi. Dedenin durumuna gelince dede sahih veya fasit olursa, sahih dede araya dişi girmeden ölene bağlanan dededir. Yani babanın babası. Fasit dedeyse araya dişi girerek ölene bağlanan dededir. Mesela annenin babası gibi. O fasittir de, o geçerli değil. Babanın anası. Yahut baba, ananın babası şey gibi olacak. Ananın babası değil. Babanın babası olacak. Mesela İmran bin Hüseyin rivayetine göre biri Allah Resulüne geliyor. Diyor ki oğlumun oğlu öldü. Ne oluyor oğlunun oğlu şey? Torun. torun, torun. torun. Torunun öldü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir bölü iki senin diyor. Adam dönüyor aleyhissalatü vesselam ona Yine bağırıyor. Bir bölü iki senin diyor. Adam yine dönüp gidiyor aleyhissalatü vesselam bir bölü iki senindir diye arkasından yine bağırıyor. Adam dönerken aleyhissalatü vesselam onu çağırıyor. Son altıda bir rızıktır buyurmuştur. Yani bir bölü altıda rızıktır demiştir. Yarısını ona ne yapmış? Vermiş. Babanın bulunması sebebiyle dedenin mirasçılığı ne yapar? kalkar. Eğer baba saysa, dede, toruna ne yapamıyor? Mirasçı olamıyor. Bak burada kaidelerden bir tanesi. Evet. Baba varken babaanne de mirasçı olamaz. Çünkü onun hissesi bu sebeple düşer. Fakat dede varsa, baba yok dede varsa o zaman nene de nedir? Mirasçıdır. Kocakarı da mirasçıdır. Burada tek illet neymiş kardeşler? Baba. Baba ölecek. Evet. Mesela Allah selametlik versin. Bizim kardeşlerden birinin babası 40 yaşında öldü. İki taraftan dedesi de sağ neresi de sağ. Şimdi miras nasıl bölünecek? Onlar da nedir? Miras da hak sahibidir. Çünkü baba ölmüş. Onun babası ve anneleri nedir? Sağ. Evet. Ama baba sağ olsaydı Torun ölseydi bu sefer dede ve nene ortadan ne yapacak? Düşecekti. Ölen geride ana babasını veyahut karı kocadan biri bıraktığı zaman anne karı kocanın hissesinden kalanın 3'te 1'ini alır. 6'da şey, 1'ini alır estağfurullah. Fakat babanın yerine dede bulunduğu zaman anne malın 3'te 1'ini alır. Dede bulunduğunda. Bu mesele Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette i̇bn Abbas şöyle demiştir Allahu Teala'nın üçte bir annenindir ayeti gereğince anne bütün malın üçte birini alır diye rivayet etmiştir. Baba bulunduğu zaman ana baba bir kız kardeş ve erkek kardeşler ile babanın bir kız kardeşinin hakları düşer dede bulunduğu ise bunların hakları kalkmaz. Ne ki düşer. Anne bir kardeşlerin durumuna baktığımızdaysa bunu da Nisa suresinin 12. ayeti taksim ediyor kardeşlerim. Rabbimiz subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Mirası aranan erkek ya da kadın çocuğu ve babası olmayan bir kimse olup da onun erkek veya kız kardeşi bunu diyorsa onlardan her biri için altıda bir miras vardır diyor. Evet. Bir de kelale meselesi var. Kelale nedir? Babası ve erkek veya kız çocuğu olmayan yani kimsesiz ölen insanın bıraktığı. Burada kız ya da erkek kardeşle ana bir kardeşler kastedilmektedir. Ayet onların üç durumu olduğunu belirtiyor. Ana bir kardeş erkek veya dişi olsun, biri ise altıda bir alır. Birden fazla iseler, terekenin üçte birini alırlar. Burada kız ve erkek eşit hisse alır. Kelal 3 Üç, ölenin çocuğu, oğlunun çocuğu, torunu gibi furu ve babası, dedesi gibi erkek usulü bulunuyorsa ana bir kardeşler mirastan bir şey alamazlar. Anne ve nine sebebiyle miras hakları düşmez. Evet. inşallah anlatmışımdır. Kocanın durumuna gelince yine Nisa 12'de geçen ayet-i kerime bütün her şey Nisa 11 ve 12'de geçiyor kardeşler. Bunu ezberleyin. Meseleyi öğrenmiş olursunuz inşallah. Bir de bu konuda gelen miras taksimiyle alakalı e, alıştırmalar yapın. Yani zor bir şey değil. Ondalıkları koyacaksınız. Miras hukukunda şu bölümleri ayettekini alacaksınız. Mirası hiç karıştırmadan önce kaçta kaç? Mesela kaç kişi? Şurada ben bir tablo yaptım. Diye koydum onu? Şimdi şöyle bir örnek yapalım. Eee... Yani, tahtiye yazayım mı şu şeyi? Üç kız evlada mirasın iki bölü üçü, ana ve babanın ev birine bir bölü altısı, karısına bir bölü sekiz kalacak. Bu durumda miras nasıl paylaştırılacak? Bütün değerleri yazıyorsunuz kardeşler. İki bölü üç, artı bir bölü altı, bir bölü altı, bir bölü sekiz. Bunu böyle koyuyorsunuz. Bunu eşitleyeceksiniz. Matematikte bir şey var biliyorsunuz. Alt ne yapılacak? Eşitlenecek. 2 bölü 3, 8'den 4'den 4'den en son 16 bölü 24. 4 bölü 24, 4 bölü 24, 3 bölü 24, 27 bölü 24. Yani mal 27 kabul edilecek. Bu kaça bölünecek? 24 hisseye. 24 hisseye bölününce her kişiye ne yapıyor? 1,125 veya 1,5 düşüyor değil? O zaman bir buçuk düşene herkesin hissesiyle çarptığınız zaman onun mirası nedir? Paylaşılmış oluyor. Yani şu yüzdeyi Nisa 11 Nisa 12 ve Nisa 176'daki o şeyi öğrenin getir. Sadece o şey. Oraya sadece değerleri alacaksınız. Ha bilmiyorsanız bilene sorun. Muhakkak o size ne yapacak? Hesaplayacak. Muhakkak her bilenin üzerinde bir bilen nedir? Vardır. Allah bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Sahabeler bile kendilerini bu konuda çok güçlü hissetmiyorlardı. Hep bilene ne yapıyorlardı? Müracaat ediyorlardı. Allah hepimize hayır versin. Kızın durumuna baktığımızda kardeşlerim tek tek ayeti böyle ele aldım. Allah subhanahu ve teala Allah katında çocuklarının hakkında erkeğe iki dişinin hissesi kadar vardır. Eğer kadınlar ikinin ise bırakılanın üçte ikisi onlarındır. Şayet bir ise yarısı diyor. Bu da Nisa 11'de anlatılıyor kardeşlerim. Burada ayette kızın üç durumu ifade ediliyor. Bakın Bir, eğer tek çocuk ise terekenin yarısı. İkinci hal ise iki veya daha çok ise kendileriyle birlikte bir oğul veya daha çoğu çok yoksa Üçte biri, yarıdan ne oldu? Üçte bire gitti. Üçüncüde ise eğer ölenin bir veya daha çok oğlu varsa kızlar asab olur ve bir ve iki dişinin hissesini alır. Kızlar veya erkeklerin birden fazlası olması halinde ise aynı durum devam eder. Evet. Yani çocukların sayısına göre mesela bir erkek var, iki dişi var. İkimizin hakkına sahip olacak şey. Yani yarısı tipinde. Evet. Ana baba bir kız kardeşlerse Nisa 176'da geldiği gibi Allah Azze ve Celle ikinci dereceden mirasçılar Kelal hakkında fetba istiyor. Şayet çocuğu olmayıp bir kız kardeşi bulunan kimse ölürse bıraktığının yarısı kız kardeşine. Yani malının hepsini ne yapamıyor kız kardeşi? alamıyor. Öbür yarısı kime? Beytunalı. Evet. Ana baba bir kız kardeşin dört tane hali var kardeşlerim. Dört tane hali var. Bir, kendisiyle birlikte çocuk, oğlan çocuğu baba, dede, ana baba bir erkek kardeş yoksa tek başına ise terekenin yarısı. Aslında bunların hepsi tek tek yazacağınız şeyler biliyor musun? Dinleyince kalmayacak. Evet. İkincisi ise hiç erkek bulunmuyorsa iki veya daha çok kimseyseler terekenin üçte biri. Ana baba bir erkek kardeşleriyle beraber bulunuyorsa zikri geçen kimseler yoksa iki dişinin hissesini alır bir erkek. Kızlar veya oğlun kızlarıyla beraber bulunuyorsa yiyenler varsa kızların veya oğul kızlarının payından kalanını alır. Evet. Baba bir kız kardeşle baktığımızda ise bunda da kardeşlerim kendisi gibi babası bir kız kardeş baba bir erkek kardeş ve ana bir kız kardeş bulunmadan tek başına ise terekenin yarısı 2 veya daha fazla ise iki bölü üçü ölenin bir tane ana baba bir kız kardeşi ise baba bir kız kardeşlerse 3 üçte ikiyi alır ve terekenin altıda birini alır bir tane veya daha çok baba bir erkek kardeşten beraber bulunuyorsa başkası sebebiyle erkek iki dişinin hissesini alır. Evet. oğulun kızlarına baktığımızda ise sulbi oğlu yok ise oğlunun kızı tekse terekenin yarısını alır. Yani ne oluyor? Yiyen. Sulbi oğlu yoksa oğlunun kızı iki veya daha fazla ise iki bölü üçünü alır. Terekenin üçte ikisini alanlar ölenin bir kızıyla beraber bir veya daha çok bulunuyorsa altıda bir alır. Evet, ölenin oğlunun bulunması durumunda bu sebeple mirasçı hiç kimse olamaz, oğlan alır. İki veya daha çok kızı varsa yine mirasçı olamazlar ancak onlar ile beraber kendi derecelerinden daha aşağıda olan oğlun oğlu bulunuyorsa onlar alabilir. Ananın durumu, yine Nisa 11'de ananın üç halinden zikrediliyor kardeşlerim. Ölenin oğlu veya oğlunun çocuğu veya baba ve anne yoluyla ya da sırf baba yoluyla veya sırf anne yoluyla olsun mutlak olarak iki kız veya erkek kardeşiyle beraber bulunduğunda altıda birdir. Adı geçen kimselerden hiç kimse yoksa malın üçte biridir. Anılan kilimseler bulunmadığında karı ve kocadan biri hissesini aldıktan sonra kalanın üçte biridir. Evet. Nineye gelince ninenin e, kıssasını biliyorsunuz. Bir gün koca karının birisi e, A, Ebu Bekir'e geliyor. Allah kendisine rahmet etsin. Aleyhissalatü vesselam'dan sonra insanlığın en hayırlısı halife iken gelip bir ninenin mirasından soruyor vallahi diyor Allah'ın kitabında bilmiyorum sünnetinde de bilmiyorum ama şu topluluğa ne yapalım bir soralım diyor ve topluluğa soruluyor oradan Allah kendisinden razı olsun Mugrebin Şube ne yapıyor hükmü bağlıyor ve Ömer'e gelip soruluyor o da ne diyor eğer hiç kimse bulunmuyorsa tek başına kalmışsa üçte biri nedir onundur diyor ve nine konumunda e, ninenin mirası hakkında üç tane mesele vardır. Üç durumu vardır. E, bir, annenin annesi, babanın annesi gibi aynı derecede eşit olmaları şartıyla e, nine mirasta müstakil ise da bir alır. da bir olarak eşit dağıtılır. Derece yakın olan nineler annenin annesi, annenin annesinin annesine ve babanın annesine engel olduğu gibi uzak olan neneleri mirastan mahrum kılar, yakın olan nine alır. Ve her cihetten olan nine, anne sebebiyle mirastan mahrum olur. Baba yoluyla nene olan da baba sebebiyle mirastan mahrum olur. Dede de annesini mirastan mahrum eder. Çünkü onların yerine geçerler. Demek ki eşit olduklarında bir bölü altı aklınızda kalacak bu. Bir de bir kelime daha var. Asabe. Miras kelimesinde, ferayizde öğreneceğimiz bir kelime daha var. Neymiş asabe? Asip kelimesinin çoğuludur. Bunlar kişinin oğulları ve baba yoluyla akrabasıdır kardeşlerim. Hani e, asabe yapan benden değildir. Yani ırkçılık yapan benden değildir. Irkçılık üzerine ölen benden değildir diyor ya Allah Resulü kavmiyetten gelir yani kavim bu benim kavmim bana mirasçı olan asabe yani benim mirasçı olan insanlardır evet asabe de ikiye ayrılır bir nesebi asabe iki sebebi asabe nesebi asabeyi saymaya gerek yok kanda sebebi asabe nedir miras bırakırsın ama vasiyet edersin. O ne olur? O sebeple o mirasa hak sahibi ne yapar? Olur kardeşlerim. Evet. Saymaya gerek var mı? Baba, kardeş, amca, kız, kız, oğul. Yani bunu saymaya gerek yok. Nikah düşmeyen akraba. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, anlayış versin. Anlayışımızı artırsın. Kardeşlerim bir de e, öğreneceğimiz feraiz ilminde hacp veyahut hırman yani e, mirastan mahrumiyet Türkçe karşılığı. Ama Arapça bu kelimeleri de bilmeniz gerekir. ferayizde muhakkak çıkar. Özellikle hoca takımı böyle sanki e, şeymiş gibi bu kelimeleri söyler. Ne anlatıyor ki diye böyle bakarsınız. Yani. Halbuki mirastan mahrumiyettir anlamı. Fakat haçb veyahut hırman diye bu kelimeler geçer ve bilmek zorunda olduğumuz kelimelerdendir. Bu da mirastan mahrumiyet, men, engelleme engel olunan meseleler manasına gelir. Bu da nedir? Kısmen mahrumiyet tamamen mahrumiyet diye ikiye ayrılır. Bu da nedir? Başkasının bulunması sebebiyle varislerden miras birinin mirasının eksilmesidir. Bu nedir? Koca çocuğunun bulunması durumunda 1/2 olan hissesi kaça döner? 1/4'e gider. Kısmendir bu. Kadın kocası bulunması durumunda hisse 1/4 iken kaça döner? 1/8'e döner. Anne miras bırakanın furu bulunması durumunda bir bölü üç olan bir bölü altıya döner. Oğlun kızı baba bir kız kardeşte aynı şekilde. Evet. Bir de tam mahrumiyet vardır ki bunda da iki tane esas vardır kardeşlerim. Ölene bir şahıs sebebiyle bağlanan herkes bu şahıs varken mirasçı olamaz. Mesela oğulun oğlu gibi. Çünkü bu oğul varken oğlu ne yapamaz? Mirasçı olamaz. Ne zaman olur? Ancak ben öldükten sonra oğlum ne yapar? Çocuklarım mirasa hak kazını, Bu tam mahrumiyettir. İkincisi, yakın akrabalar uzak olanlara takdim edilir. Yani ölenin oğlu kardeşinin oğlunu mirastan ne yapar? Mahrum eder. Ama kardeşinin oğlu yoksa oğlu yoksa bu sefer Kelale meselesi gündeme giriyor, bu da bu hukuktandır. Anlaşıldı? Evet. Anlaşıldı. Evet. Bir de <gülüyor> AVL meselesi vardır. AVL olarak yazılır. Bu da lugatta artma veya artırma, yükseltme manasına gelir ki, bu da e, aynı şunun gibi bir kadının geride hoca ana gibi bisk, bisk, bir kırk kız kardeş ana bir kız kardeş ve anne bırakarak öldüğünde e, <gülüyor> ne olur bir bölü hisse yerine üç bölü on hissesi gündeme gelir. Bu gibi artmalar vardır. Bunlar nedir? Teknik kelimedir. E, miras hukukunda altı, on iki, yirmi dört gibi paylara ayrılan meselelerdir. 6 olan pay 7, 7 8, 9, 10 gibi artırılır. 12 olan payda ise 13, 15 ve 19 gibi kalır. Bunlara hep avıl denir. Hesaplanırken bilinmesi gereken teknik bir kelimedir. Hani demin dedim ya işte şu kadar kalmış. Bunu ne yapıyorsun? Hissesini buluyorsun. Oranlarını eşitliyorsun. Sonra bölüyorsun. İşte bu meseleye avıl deniyor. Artmasına. <gülüyor> çok çok üzerinde durmak istemiyorum. Ee, bir de red meselesi var. Avılın eksilmesi dediğimiz. Ee, yani hisseleri azaltma, iade etme, bozma manasına gelir. Bunun da üç tane rüknü vardır. Ferahit sahibinin bulunması, terekeden artık kalması, asabenin bulunmamasıdır. Bunun da üç şeyi vardır. Eee bulunamayabilir. Mal bitmiş olabilir. Mirasçı ortada ne yapar? Yoktur, kaybolmuştur veya almıyordur. Veyahut ben bana düşen babamdan bir mirası ben mesela abime bağışladım. Almadım. O ne yapıyor? Öbürüne geçiyor. Onunki artıyor. Bana hiçbir şey ne yapmıyor. Kalmıyor. Bunun gibi mirastan da feragat ne yapabilirsiniz? Evet. Yapabilirsiniz ama orada paylaşılacak payınız belli olacak. O payı siz istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? verebilirsiniz. Ama önce paylaşılacak. Paydan önce yok. Önce paylaşılacak. Yok paydan önce ne dersin? Dersin ki ben İsa kardeşime malımı verdim. Benim ne düşüyorsa evet. onundur. Bunu demen gerekiyor. Yani. Pay ayrılması gerekiyor. Yani o payın ona verilmesi gerekiyor. Evet. Bir de Zevil Erham diye ayette geçiyor kardeşlerim. Miras hakkı bu da nedir? Ayetlerde <gülüyor> okuduğunuz zaman oraya gelen akrabalarınızı ne yapmayın? Boş çevirmeyin. Yakın akrabalarınızı. Yani olur ya miras dağıtımında fakiriniz, fukaranız ne yapacak? Gelecek. Onları da ne yapmayın? Boş çevirmeyin. memnun edin diyor. Onlara da muhakkak bir şey ne yapın? Verin diyor. Buna da ne deniyor teknik olarak? Zevil erham. Evet. Allah hepimize hayır versin. Bunlar e, tüm akrabalar. Asabe dışında, miras dışında kalan tüm akrabalardır. Bir de kardeşlerim ceninin miras hakkına gelecek olursak Hami ya annesinden ayrılmış olur ya da onun karnında bulunur. İki durumda da şöyle bir hüküm vardır. Annesinden ayrılan bebek ya diri olarak veya ölü olarak doğar. Eğer ölü olarak doğmuşsa ya cinayet olmaksızın ya da annesine bir saldırı yapılmadığı halde veya ona yapılan bir tecavüz sonucu doğmuşsa eğer diri doğmuşsa İslam onu başkasına mirasçı kılıyor. Başkası da ona mirasçı oluyor. Çünkü gelen hadis-i şerifte yeni doğan çocuk bağırırsa yani diri şeyi verirse o mirasçıdır diyor aleyhissalatü vesselam. Burada bağırması onun canlı olduğunun nedir? Emaresidir. O da onu ne yapıyor? Mirasçı kılmıştır. Eğer saldırı olmadığı halde ölü doğarsa veya ölü olmuşsa artık o hiçbir şekilde mirasçı değildir. Saldırıyla ölmüşse, herhangi bir şeyde ölmüşse onun hükmü ayrıdır. Onu e, hüküm veya ahkam meselesinde inceleyeceğiz. Onun ayrı bir neyi vardır? Diyeti vardır. Ona göre o incelerir. Ama mirasa ne yapmaz? Girmez. Miras alabilmesi için dil olması lazım. Evet. Anasının karnında bulunan cenin hakkındaysa bu nedir? Ee, buna yani canlı bile olsa ana karnındaysa ne yapılmaz? Buna miras ayrılmaz, terekeden sayılmaz. Evet. Ee, kayıbın mirası. Kayıba mefkut deniyor kardeşlerim. Miras hukukunda mefkut, kayıp kişi. Bulunamayan kişi, bir şahıs kaybolup kendisinden haber anlamayınca ve yeri bilinmeyip hayatta mı, öldüğü mü, ölüm mü, değil mi bilmeyince kadı ancak onun ölü olduğuna ne yapar? hükmeder ve miras ona göre ne yapar? Paylaştırır. Kadı buna karar verir. Yani ona şey yapılmıştır ama evet. Hakimin hükmü ve hakim de bu kararı verebilmesi için adil iki tane şahit diyecek ki bu adam gitmiştir. Gelmemiştir. Ne ölüsü ne dirisi bilinmiyor. İki tane adil şahit ne yapacak? Bunu da söyleyecek. İslam'daki hükmü nedir? Budur. Evet i̇bn Ömer kocasını kaybetmiş ve nerede olduğu bilinmeyen kadın dört sene bekler diyor. Demin altı dedim özür dilerim. Sonra dört ayda iddet bekler sonra da boşanmış olur ve dört sene olduğunu nakletmiştir diyor. İmam Bukhari bunu okuduğunuzda naklediyor ve Bukhari'de gelen bu ifadeyle dört sene bir de dört ay on gün onun arkasına iddet bekler diyor ki beş sene civarında. Ondan sonra bu insanın hükmü ne yapıyor? bitiyor. Evet. Fakat burada İslam şöyle bir muhayyerlik bırakıyor kardeşlerim. Mefkutun mirasında. Ya mirasçı olur ya da mahrum edilir. Bunu kadıya bırakıyor. İsterse hakkı ayrılıyor. Konuyor bir tarafa. isterse tamamen nafiliyor. Mahrum edilebiliyor. Burada ee, dili olarak çıkıp gelirse malını ne yapıyor? Ay. Alıyor. Ölmüşse, tahakküt etmişse artık gidiyor. Ve belli bir müddetten sonra artık çıkmazsa malı da geride kalan mirasçılara verilir deniyor. Evet. <gülüyor> bir de miras hukukunda humsa dediğimiz insanlar var. Nedir humsa? Erkek mi, dişi mi? belirsiz olan insanlar vardır burada ne yapılır eğer fizik olarak kadınsıysa görünüşlerde kadın olarak hükmedilir Allah Resulü'nden gelen rivayetlerde ona o hüküm uygulanır eğer ise görünüş yüz ifade falan e, erkek hükmü alınır ona göre ne yapılır e, karar kılınır Anladınız mı Hümsa'yı? Ne erkek ne dişi bunlar. Ee, ben bir tane gördüğüm için merak etmiyorum. Ee, bildiğim için diyorum ama bazı insanlar şey yapabilir. Bunlar da Allah'ın bir artık imtihanı herhalde. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden de okuyanlar bulur. Mesela e, bir adam diyor erkek gibi görünür. Kadınların arasında ne yapıyor? Giriyor, oturuyor, çıkıyor. Allah Resulü ne yapıyor? seslenmiyor, onların arasında perde koymuyor. Ama bir gün geldiğinde bir bakıyor ki o biraz sözlerini çoğaltıyor. İşte diyor kadın geldiğinde büklüm büklüm gelir, şöyle gelir, böyle gelir gibi ifadelerini görünce bir daha bunu aranıza ne yapmayın? Katmayın diyor, sokmayın diyor. Burada kadın veya erkeğin arasına girip çıkmasında bir sıkıntı onun için nedir? Yok sadece o sözlerinin yüzünden. Onların arasına nifak sokar diye yasaklıyor. Yoksa bunlarda hala müstelanlık yok. Kız olan olan kız bunlar. Evet. Bunu anladık mı kardeşler? Bir de mürtedin mirası var. Mürted kime denir? Evet. Müslüman olup da dinden irtidar eden birisi. Bu kimseye varis olunmaz. Ona mirasçı olunmaz. Onun malı nedir? Herhalde. Onun malı da Beytul. Malındır. Ona mirasçı olunmaz. Evet. Bunu anladık mı? Allah muhafaza birisi dine girdiğinde dinden çıkmışsa ne dedi o? Of mu dedi? Öyle mi dedi mi? <gülüyor> Lan müftü bunlar sana lazım olacak. Hayvan ha müftüsün. Evet. Mürtedinde mürtede kimse varis olamıyor. Malı da kimseye Tereki olmuyor. O malın kardeşler. Peki Veled-i Zina'nın şeyi nedir? Veled-i Zina Şerif Hoca'dan başkasından olan çocuğundur veya liyan edilmiştir. Karı koca ne yapmıştır? Lanetleşilmiştir. Ama bir çocuk doğmuştur. Bu nedir? Hükmü nedir? Nesebi olumsuzdur. Nesebi e, olumsuz olması me meselesiyle ee, babaya nispet ne yapılamayacak? Edilemeyecektir. Öyleyse kime mirasçı olacak? Anasına mirasçı olur. Veled-i Zina'nın hükmü de budur. i̇bn Ömer'den gelen rivayetler vardır. Birçok sahabeden bunlar böyledir. Evet. Ee, başka bir de teharüş diye bir kelimemiz var varislerin işlerinden birindeki mirastaki payını e, terk etmesi veyahut verilecek bir şeye karşılık değişmesi vardır. Buna da teharüş diyoruz kardeşlerimiz. Kardeşlerim hükmü nedir? Caizdir. Rıza olduğu müddetçe buna kimse ne yapamaz? Karışamaz. Mesela ikimiz kardeşiz ve yani dördümüz kardeşiz. Bu bana tuttu arabasını teklif etti. Dedi ki ben sana arabamı vereyim, sen buradaki mirası ver, benim evim bölünmesin. Hani küçük yer düşer, ev düşer, bir oda düşer, bir oda ona düşer. Der ki bu evi ben alayım. Sen de arabaya al, sonra bu şekilde değişmede rıza varsa hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Ama rıza yoksa bu taksimatta caiz nedir? değildir. Burada e, birbirinin rızası nedir? konusu olması gerekiyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve hamdike eşfeden la ilahe illa ente estağfurike ve tuğbileh. Velhamdülillahi Rabbil